Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu eski pazar mevkiinde AKP'li belediye tarafından 2016 yılında 15 milyon liraya mal edilen şehir hastanesi yapılacağı iddiasıyla yıkılan 116 dönümlük botanik parkta şimdi hayvanlar otluyor. Ordulularsa kamu malının zarara uğratıldığını düşündükleri için duruma tepkili. Arazi Ordu Üniversitesi tarafından tahsis edilmiş, imar değişikliği için yapılan itirazlar ise reddedilmişti. Ankara'dan Berkay Varol'un haberine göre Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, imar değişikliğine itirazda bulunduklarını ancak kabul edilmediğini belirtip botanik parkın yok edildiğini söyledi. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda güncelleme yapıldı. Güncellemeye göre plastik poşetler için uygulanacak satış fiyatı 2021'de de değişmeyecek ve adet başına vergiler de dahil 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edecek. Güncelleme ile satılan ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece bakanlıkça belirlenecek sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanılması zorunluluğu da getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra bu özelliklere sahip olmayan poşet üretimi duracak. 1 Ocak 2022 tarihinden yani itibaren de satışı yasak olacak. Açık gıda satışında kağıt torba bulundurma da zorunlu olacak. Bununla birlikte açıkta satılan gıdalar için ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak satış noktalarında plastik poşetlere ilave olarak kağıt karton türevi torba kullanılması ve talep edilen müşterilere sağlanması zorunluluğu da getirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını ve kentte içme suyu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin %3'e düştüğü bildirdi. Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının dip seviyelere düştüğünü ifade etti. Kentte yaşanan su sorununun çözümü için gerekli tüm çalışmalarını yaptıklarını anlatan Gürkan Bugün itibariyle üç su kaynağımız da hazır. Paşa Çayırı'ndaki 12 içme suyu kuyusu, 1992'de yapılmış Sülüoğlu Barajı ve 2017 sonunda hizmete alınan Kayalıköy Baraj hattı. Bu yaz bir sulama kooperatifi Kayalıköy Barajı'ndan bol bol su kullandı. Silajlık mısır ekimi yapıldı. Vahşi sulamayla bol su kullanıldı. Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi %3 bandına düştü. Türkiye'deki en düşük seviye bu diye konuştu. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Tarım-Orman İş Sendikası Kanadalı şirketin maden ruhsatının iptal edilmesine karşın Çanakkale-Kirazlı-Balaban alanını terk etmediğini duyurdu. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'ne direkçe yazan Genel Başkan Şükrü Durmuş, Tarım-Orman İş'in ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz dedi. Tarım-Orman İş Sendikası Çanakkale-Kirazlı-Balabağ'ında 360 hektarlık alan için Orman Genel Müdürlüğü'ne direkçe yazdı. Tarım-Orman İş Başkanı Durmuş ve Genel Sekreteri Hüseyin Kozan'la imzalı direkçe de bölgede maden işleten Kanadalı şirketin maden ruhsat süresinin uzatılmadığı ve izninin iptal edildiği anımsatıldı. Çanakkale ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüklerinin işgali görmezden gelerek suç işlediği belirtilen direkçe de Sahanın boşaltılması için çağrı yapıldı. Direkçede maden şirketi tarafından tahrip edilen alanın sendikamız tarım orman işin ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz. Sahanın ağaçlandırılması işlemi için gerekli iznin verilmesini talep ediyoruz dendi. Enerji Bakanlığı, bakanlık kampüsünde güneş elektrik santrali ve elektrikli şarj istasyonu kurdu. Kampüs içindeki binaların elektrik ihtiyacının karşılanacağını santral ve istasyonunun açılışını yapan bakan dönmez söyledi. Dönmez 7 binada 5029 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı cephe ve otopark alanında toplam 2872 güneş paneli kullandık. Yemekhane, otopark, dört bakanlık binası, kreş, sağlık testi, misafirhane, ısı merkezi ve TİH binaları artık güneş enerjisiyle aydınlatılacak. Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Bugüne kadar 118 bin kWh enerji ürettik. Kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının %17'sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak oran baharda da %25'lere kadar çıkacak. Hem Avrupa hem de ABD menşeiyle hem de uzak Doğu menşeileri araçları şarj edebilecek şekilde iki şarj istasyonumuz var. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak dedi. Lisanssız elektrik üretimi için Türkiye'de bütün şartları oluşturduk. Daha önce 1 megawatt olan lisanssız elektrik üretimine 5 megawatt'a yükselttik. Lisanssız üretim yapmak isteyen işletmelerimizin ya da vatandaşlarımızın lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırdık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6184 megawattı geçti. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza kendi elektriğini kendin üret çağrısını yapıyoruz ifadesini kullandı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.